Meksika körfezindeki petrol felaketi nihayet gözleri yenilenebilir enerjileri çevirdi. Berlin Ekoloji Enstitüsü'nün Almanya ile ilgili hazırladığı Blueprint Germany adlı araştırmanın proje sorumlusu Felix Mates, Meksika'da yaşanan petrol felaketi bize şunu gösterdi. Enerji kaynaklarına ulaşımın giderek zorlaşması ve bu sürecin giderek daha hassaslaşan ekolojik sisteme etkisi nedeniyle günümüzdeki enerji kullanımının bedeli çok yüksek, diyor. Dünya Ay Koruma Vakfı tarafından yaptırılan Blueprint Germany adlı araştırma, Almanya'nın 2050 yılına kadar sera etkisine yol açan gazların salımını büyük oranda düşürüp sıfır karbondioksit hedefine ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Bunu yaparken yaşam standartları ve ekonomik büyümeden ödün verilmesi gerekmediğinin de altı çiziliyor. Mattes sözlerini şöyle sürdürüyor. Çalışmamızda bu kadar çok olumlu yan etkiye rastlayacağımızı düşünmemiştik. Örneğin su kirliliğini engelleyecek, petrol fiyatlarının artışından kaynaklanan yoksullukla mücadele etmemiz Diyor. Şüphesiz enerji tasarrufu sadece iklim koruma için olumlu bir önlem değil, aynı zamanda yükselen enerji fiyatlarından da daha az etkilenmemizi sağlıyor ve istihdam yaratıyor. Yaklaşık 200 bisikletli çevre için Taksim'de bir araya geldi. Etkinliğe İstanbul milletvekili Alaattin Büyükkaya, İstanbul Çevre ve İl Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar, Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suya Batmaz ile Profesör Doktor Orhan Kural da bisiklete binerek destek verdi. Büyükkaya yaptığı açıklamada çevreyi koruma deyince akla ilk gelen araçlardan biri bisiklettir. İnsanların artık bisiklete yönelmesi gerekiyor. Ben ve partim en çok destek verenlerdiniz. Yeni çıkan düzenleme ile bisiklet yolu yapan belediyelere devlet destek veriyor. Bu konuda da en iyi örnek Konya'dır dedi. Bir Birpınar ise Avrupa'da bisikletin en önemli ulaşım araçlarından biri olduğuna değinerek Türkiye'de de bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor şeklinde konuştu. E o zaman ne bekliyoruz? Hadi bakalım İstanbul'da bunu yaygınlaştıralım. Üçüncü köprülere ve bunun gibi saçma projelere yönelmeyelim. Daha önce Abant'taki çevre yıkımı haberini duyurmuştuk. Sonunda Abant'ta geri adım atılıyor. Türkiye'nin önde gelen tatil merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda Bolu Valiliği tarafından ile özel idaresine yaptırılan çevre çalışmalarına Çevre ve Orman Bakanlığından veto geldi. Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Bolu Valiliği'ne bir yazı gönderildi ve göl kotunun eski seviyesine getirilmesi ve parkın bilimsel esaslara göre yönetilmesi Istendi. Yetkililer ayrıca su seviyesinin normalden 140 cm yüksek olduğunu belirterek bunun acilen 70 cm'ye düşürülmesini ve böylece kurumaya başlayan ağaçların kurtarılmasını istedi. Geç gelen adalet, adalet değildir gibi bir şey hatırlıyorum. Ama bakalım ne olacak Avant'ta. Balıkesir'in Havran ilçesinde 1995'te yapımına başlanan Havran Barajı'nda, yarasarını rötöre nedeniyle su tutma işlemi uzun süre ertelenmişti. Yaklaşık 2000 yarasanın yaşam alanı olan mağaraların sular altında kalacak olması devlet su işlerini 350 metrelik yapay mağaralar yaptırarak çözüm getirmeye çalışmıştı. Eski yaşam alanlarından çıkan binlerce yarasa ortadan kaybolunca bölgedeki duyarlı çevreciler duruma sert tepki gösterdi. Zeytin ağaçlarına musallat olan zararlı böcekleri yiyen ve doğanın dengesini koruyan yarasalar için Yapay mağaralar yaptıklarını söyleyen DSİ Bölge Müdürü, proje aşamasında büyük ve haksız eleştiriler aldıkları görüşünde 20 bin yarasadan 2.000'in bu mağaralara dönüş yaptığını ve yavrulamak için kullandığını söyleyen Durukan, yarasaların bu mağaraları kullanmadığı eleştirilerine karşı da mahkeme kara kanalıyla tespit yaptıracaklarını belirtti. Durukan yarasaların yaz kolonisi olduğunu, önümüzdeki yaz daha fazla yarasa geleceğini müdürlük olarak yapay mağaralardaki yarasa kolonilerini fotoğraflayarak 2000'e yakın yarasa olduğunu belirlediklerini ifade ediyor. Bakalım Durukan'ın yaz kolonisi olarak adlandırdığı bu 2000 yarasaya 18.000 yarasa daha katılacak mı? Çünkü 20.000'den 2000'e düşmek hiç de iyi bir şey değil. Ayrıca her şeyin yapayını yapa yapa yapay bir dünyada yaşayacağız pek yakında. İsveç'te 40'tan fazla Greenpeace aktivisti Force Mars nükleer santralinin elektrikli çitlerine tırmanarak İsveç'in nükleer kabusunu aşamalı olarak azaltma kararını e, durdurmalarını planlarına protesto etti. İsveç parlamentosunun 17 Haziran'da yapılacak olan yeni nükleer santral oylamasında hayır oyu verilmesi için barışçı bir eylem yapıldı. Bu tarihi oylama İsveç'in mevcut 30 yıllık nükleer karşıtı taahhütünün sonu olabilir. İki yamaç paraşütçüsünün de eşik ettiği aktivistlere güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları kılığında yeni nükleer güç olmasın ve mesajı veren afişleriyle bir ağacı çevreleyip İsveçli siyasilerine hayır oyu kullanmalarını talep ettiler. 2009 yılının başlarında geleneksel nükleer karşıtı olan Merkez Parti'de olmak üzere İsveç kabinesi nükleer enerjinin aşamalı olarak bırakılması kararından vazgeçip nükleer yasağı kaldırma konusunda anlaşmışlardı. Bakalım 17 Haziran'da İsveç parlamentosu nükleere geçit verecek mi? Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi de pek yakında Ruslarla yapılan nükleer anlaşmayı gündemine alacak. Geç olmadan milletvekillerine siz de nükleer.greenpeace.org adresinde mektup yollayabilirsiniz.